Münafikun Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Münafıklar sana geldiklerinde Senin kesinlikle Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık ederiz derler Senin kesinlikle onun elçisi olduğunu Allah zaten biliyor Ve Allah tanıklık eder ki Münafıklar kesinlikle yalancıdırlar Yeminlerini bir kalkan edinip Allah'ın yolundan alıkoydular Onların yapmakta oldukları ne kötüdür. Bu durumun sebebi şudur. Onlar iman ettiler, sonra küfre saptılar da kalpleri üzerine mühür basıldı. Artık onlar incelikleri anlamazlar. Onları gördüğünde gövdeleri hoşuna gider. Bir şey konuşsalar sözlerine kulak verirsin. Onlar birbirine dayandırılmış keresteler Hint kumaşı giydirilmiş kütük parçaları gibidirler. Her bağırtıyı aleyhlerinde zannederler. Düşmandır onlar. Sakın onlardan. Allah onları kahretsin. Nasıl da aldatılıp döndürülüyorlar. Onlara hadi gelin Allah Resulü sizin için af dilesin dendiğinde kafalarını öteye çevirirler. Ve sen onların böbürlenmiş bir halde dönüp gittiklerini görürsün. Sen onlar için ha af dilemişsin ha dilememişsin. Aleyhlerindeki sonuç aynı kalacaktır. Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü Allah fıska bulaşmış bir topluluğu doğruya ve güzele iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanındakilere infak edip bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyen kişilerdir. Oysa ki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ın tekelindedir. Ama münafıklar bunu anlamazlar. Şöyle derler, eğer Medine'ye dönersek yemin olsun ki itibarlı ve baskın olan, ezik ve zayıf olanı oradan çıkaracaktır. Güç ve itibar Allah'a, onun Resulüne ve iman sahiplerine özgüdür. Ama münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan, Allah'ın zikri olan Kur'an'dan alıkoymasın. Böyle bir şey yapanlar hüsrana uğramışların ta kendileridir. Sizden birine ölüm gelip de ey Rabbim yakın bir süreye kadar beni geciktirseydin de içtenliğimi belgelemek için bir şeyler vererek iyilik ve barış sevenlerden olsaydım demesinden önce size rızık olarak verdiklerimizden dağıtın. Allah süresi gelmiş olan bir canı geriye asla bırakmaz ve Allah yapıp etmekte olduklarınızı çok iyi haber almaktadır.